Küçük bir tebessüm, içten bir selam, Dosta hatır soran bir iki kelam, Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. Doğuştan var olan iman özüyle, ilimler kaynağı Kur'an sözüyle, Maddeye hükmeden gönül gözüyle, Her şeyde bir mana görmek ibadet. Kalbin istem dışı vuruşlarını, Göklerin direksiz duruşlarını, Maddenin verdiği ip uçlarını, Akıl tığlarıyla örmek ibadet. Bahar tenindeki binbir kokudan, Bin bir kanattaki renkli dokudan, Balıktaki pul pul gümüş takıdan, Onu var edene varmak ibadet. Gönül buzlarını sevgiyle delmek, Melekle insanın farkını bilmek, Kulda kusur varsa affedip silmek, Kırılmış bir kalbe girmek ibadet. Ölümün açtığı derin yarayı, Kapatmaz versen de köşkü sarayı, Bir evlat kaybeden bahtı karayı, Dilin merhemiyle sarmak ibadet. Bakıp da kişinin amellerine, Dünyayı terk edip giden birine, Cennet cehenneme hüküm yerine, Kulluk sınırında durmak, İbadet Neme lazım sözü korkuya perde Hiçbir zaman deva olmadı derde Zorbanın hükümdar olduğu yerde Mazlum hesabını sormak ibadet Bir rüya tokluğu dünyalık sefa Gör ki ne cananda ne canda vefa o dost pınarından günde beş defa, Secde şerbetini içmek ibadet. İftar saatinde paslı dillerle, Sağnak dualardan kopan sellerle, Yedi kat semayı delen ellerle, Sabır sofrasını açmak ibadet. Sanma ki mezarlık tenha korkulu, Dualar bekleyen ruhlarla dolu, Kim ki kabristana düşerse yolu, Bir fatiha ile geçmek ibadet. Hak aşkıyla doruklara çıkıp da, Beytullah'a kalp gözüyle bakıp da, Gönül tüllerinden kanat takıp da, O çorak çöllere uçmak ibadet. Servet, şöhret, makam, nişan ve ünvan Hepsi bu dünyada birer imtihan Tut ki alkışlarla dolsa da cihan Gurur ve kibirden kaçmak ibadet Her kimse diline mahşerde kefil O dil ki yargıda tanık ve delil Benlik şahikası nutuklar değil, Hak için söylenen sözdür ibadet. Bir uzay var sınırı nerede, Göz nereye baksa bir kara perde, Fizik ilimlerin sustuğu yerde, Karanlığı delen gözdür ibadet. Firdevse adaydır gelen her beden, Ona ancak varır Kur'an'la giden, bize fırsat için ömür lütfeden, Latif sevgiliye azdır ibadet. Allah aşkı ile dolanlar için, O yüce makamı bulanlar için, Namazı miraçla kılanlar için, Aşıktan maşuka nazdır ibadet. Biliyorsa eğer göz bakmasını, bir ziyafet görür çorba tasını Dünya sofrasının her lokmasını Nimet bilinciyle tatmak ibadet Her gece uykuya dalmadan önce Hesaba dalıp da inceden ince Rabbin huzurunda durup kalbince Şehadet getirip yatmak ibadet o sabah makamı tiz perdelerden, Çağlayıp inerken minarelerden, Yağarken sabahın nuru seherden, Yorganı fırlatıp atmak ibadet. Bir görünmez kaza olsa da neden, Hasta yatağında kıvransa beden, Mevla'dan gelene isyan etmeden, Sancılara sabır katmak ibadet. İhlakın güzeli Rabbin nimeti, Kusur gizleyeni açar cenneti, Ta mezara kadar dost emaneti, Sırları kusmadan yutmak ibadet. Bilim temellere hızla inerken, Kubbede güneşler yanıp sönerken, Mikrodan makroya bu çark dönerken, ...durup düşünceye dalmak ibadet. Bu ölüm telaşı, bu korku neden? Ayrılacak bir gün can ile beden, Gerçeği görüp de henüz ölmeden, Ölümle arkadaş olmak ibadet. Şu insan bedeni gör ki mucize, Her hücresi haktan emanet bize damla karışmadan henüz denize, nefes kıymetini bilmek ibadet. Elinde neşterle hasta başında, belinde silahla sınır taşında, yol kesen eşkıya, katil peşinde, görev inancıyla dolmak ibadet. Ticareti yol seçip de giderken, Kar ve zarar hesapları güderken, Hele bir işçiye ücret öderken, Vicdanla baş başa kalmak ibadet. Sevgi sabunudur gönül kirinin, Rahmet bedeli var her özverinin, Hele bu dünyadan giden birinin, Varsa kul borcunu silmek ibadet.